Dedemin tentesi Şerşiyenin babası Dedemin dedesi. Köylü görkenli, Görmek isterken Az gider Uz giderken Uzak demek ki Düz gider düş kurar Düz gider düş kurar Bir iş Yerleşecek kente Ken soylu denilecek bize köylü yerine. Dedemin dedesi bunun derdinde. Dedemin dedesi bunun derdinde. Şemsiyenin babası dedemim dertesi Şemsiyenin babası dedemim dedesi. Tepe düz giderken bardaktan boşanır yağmur Neden girer bir kuytuya beklerken Yağmurun sonunu Tiker tekelenin biri Girer bir mantarın altına Tiker tekelenin biri Girer bir mantarın altına Korunur yağmurdan tikerin, Bir damla ıslanmadan bir da birle çalışın. Dedim millet de senin kafasına. Bir da birle çalışın. Dedim millet Matar biçim kocaman. Bir avadanlık yapılsa. Matar gibi havli bolsa insan onu elinde tutsa. Özlar mı sayan orada. Şemsi'nin babası, Dedemin dedesi. Şemsi'nin babası, Dedemin dedesi. Sesliydik köylüydük, Şemsi'yi icat ettikken soylu olduk. Sesliydik köylüydük, Şemsi'yi icat ettikken soylu olduk. Şemsi'nin babası de bam bam bı bam bı. Sağ Teşekkür ediyoruz. Bu kararsız alkışlar Pierre-Henri Camus için olsun. Hayatı boyunca pek alkışlanamamış, hatta bu kararsız alkışları da görememiş, Gizlik almış bir Fransız yazarı, Fransızların da unuttuğu bir yazar. Naftalinli bir sandıktan biz çıkararak... Yorgun Batılar ismiyle dünyada ilk kez sergiledik Pierre-Henri Camus'un oyunlarını ve onun hayatını anlatan bir oyunu. Unutulmuş yazarlardan biri, yine kendimle aynı manyaklık kan grubundan bulduğum yazarlardan. Pierre-Henri Camus şemsiye takmış, dönüp dolaşıp şemsiye ediyor. Bunun gibi yine ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bizim oynadığımız bir unutulmuş Alman kabaricisi Karl Valentin. Karl Valentin de akvaryuma takmış, dönüp dolaşıp akvaryum diyor. Faryum denilince demek ki benim aklıma Sternling sokağındaki oturuşum gelir. Böyle bizati sokağın ortasında değil gayet tabii. Aslında böyle bir oturuş bireysel terör açısından çok ilginç olabilirse de Sternling sokağının ortasına oturulmasına izin vermezler. Hayır verselerde oturulmaz. Çünkü tramvaylar sokağımızın ortasından ırzına geçip durmaktadırlar. Ben Deniz Sternling sokağının her iki yanını süsleyen evlerler bölümündeyim. Evlerler dedimse evlerin tümünde değil gayet tabii. Bu olanak dışıdır. Diğerlerinin arasına sıkışıp kalmış küçücük katedraline yan bakan bir evde oturdum. Evin de tümünde değil gayet tabii. Zemin katta ikinci kat arasına muntazaman ve kasten sıkıştırılmış birinci özgün katta oturdum. Dolayısıyla katın bünyesi içerisinde zemin kattan birinci kata çıkan bir merdiven... ...ve ikinci kattan birinci kata inen bir başka merdiven bulunmaktaydı. Ah. Aslında merdiven inip çıkmaz... Bizler merdiveni inip çıkarken zavallı merdiven merini kımıldatmaz. Fakat oradan aşağı bir merdiven iner, buradan yukarı bir merdiven çıkar. Anlamsız cümleleri hala kullanımda. Her neyse benim bu birinci kattaki yemek odamda ki orada yatar kalkardım, kahvaltımı yatağımda alırdım. Yani bu benim yemek cızgı yatak odasında öyle köşede duran çok güzel bir akvaryumum vardı. Ya... Evet ama acayip da o köşeye. Aslında böyle yuvarlak bir akvaryum da alabilirdim ama köşemiz yuvarlak değil. Tam oturmazdı. Akvaryumun boyu aşağı yukarı şöyle. Böyle iki yan yüzeyi var cam. Bakın dikkat edin bunlar camlar. Bunlar benim ellerim. Karıştırmamak lazım. Hayır ıcık cıcık anlatmamın nedeni hikayeyi tam kavrayasınız. Biz aramızda eğlenirken siz de eğlenesiniz. Evet yani böyle dinozor metroya bakar gibi bakmayasınız. Yoksa ben akvaryum anlatma manyağı değilim. Hiç hoşlanmam, dinleyenden nefret ederim. Onun için ben böyle akvaryum ya da cam dedikçe siz kaptırın, koyverin, gülün. Gülün, gülün. Her ihtimalle Kadıköy. Böyle iki yan yüzeyi var cam. Bir de böyle cam. Bir de dip taraf ve fakat cam. Yani üstten suyu boca ettiğiniz zaman alttan şarra akıp gitmesin diye. Bu dip taraf olmasa üstten okyanusu bocaydin alttan şar... ya. Keşleme! Efendim? Git bir meyve yaptır ortasına mum diktir. Niye? Ne demek niye? Böyle bir sipariş var yaptır getir. Sen benimle böyle konuşamazsın. Hele sahibisin bitsin <gülüyor> cart diye ayıracağım ben senin o kapçık ağzını. Ben burada herkes şefiyim, deniyor. Tamam tamam kes. Buraya Hanım. ...bu keşleme denen karı yarın buradan kovulmazsa ben kesin işi bırakıyorum. Hesabı istiyip gidelim oğlum bir bok olacağı yok burada. Dur lan daha gece genç. Her an hayatımızın kadınına rastlayabiliriz. Ben bir gece Kebek limanında bir barda aynen böyle melankoli oldum. Tam hesabı ödedim gideceğim şak hayatımın kadınını tanıdım. Burası Kebek değil. Bence hemen haysiyetli bir pavyona gidelim. Hiçbir şey olmazsa garson karılara takılırız oğlum. Onlardan hiç çıkmaz. Çıkacak. Etimlenmez ikircimli coşumdur. Devingendir düşünsen gizemci. Etimlenmez ikircimli coşumdur. Devingendir düşünsen gizemci. Devingen dir devingen simge söylem söylence. Devingen dir devingen simge söylem söylence. Ödündü budun dinlence. Ödündü budun dinlence. Ödündü budun dinlence. Musa vursa mus yorulur aslan dinler. Bu dunu bilemiyemeliştir elbetim seldir. Uzagursa uz yorulur, rastlamazlar. Bu dunu bilemiyemeliştir elbetim seldir. Debingen. gizem Çok ya, nedir bu şarkı? Macarca mı? Hayır, Öztürkçe. Yok ya, nereden çıktı bu şarkı? Çok eski bir şarkı bu, 1986'da bunu Alper Berksu besteledi. Ya, besteleyene bir dediğimiz yok da, sözleri yazan dallama kim mi? <gülüyor> Ferhan Şensoy. Siktir, ben mi yazmışım? Ne münasebetle yazmışım ben münasebetli sözleri? <gülüyor> evet. Kimsenin de anlayamadığı gibi bu şarkının sözleri TRT denetiminden geçmeyecek sözcüklerden oluşuyor. Denetimden geçmesin diye mi yazmışım? Yani niye yazmışım? Valla bilmiyorum. Daha sonra üşenmemişsin bu şarkıyı TRT denetiminden geçecek sözcüklerle bir kez daha yazmışsın. Ne zaman yazmışım ben bunları? Valla 23 Eylül 86'da şimdi söylediğimi yazmışsın. 27 Ekim 1986'da ikincisini yazmışsın. Niye dönüp dönüp yazıyorum ben bunu? Valla bilmiyorum. O zamanlar TRT'ye takmışsın herhalde kafayı sen. Ya o zamanlar takılacak başka T yoktu tabii. <gülüyor> <gülüyor> 1986. Var mı TRT versiyonunda? Dinleyelim. Var. Buyurun. <gülüyor> Bila tasvir mütereddit hüsnü aşırı müteharlı? Müte müteharrik bir riyatı kazanı, milat asfir mütevetti Müteharrik bir müteharrik Müteharrik Mahkeme etsem mahkeme bir, bir Kavim mi ilmi ve etsem mahkeme bir, bir Kavim ilmi ve tasviy. Müteharrült teharrült Şimdi bu salak hikayeyi 1986 yılında TRT'nin başında anımsayanlar olacaktır. Çok değerli TRT genel müdürlerinden Ort Prof Pırtır Şaban Karataş vardı. TRT'nin Şaban dönemi. Bizlere TRT'ye bir şey yazanlara böyle yasak sözcükler listeleri, tamimler gelirdi. Böyle bir tamim gelmiş bana yine sözlük gibi birkaç sayfa teksir edilmiş yasak sözcükler Karşısında da söylenebilecek sözlükler var. Lokomotif orkestranın çok değerli piyanisti, kompozitörü Alper Berksu, benim çok sevdiğim bir arkadaşım, böyle bir müzik beslenmiş, bana bandını verdi. Abim şuna bir söz yaz, en güzel sen yazarsın dedi. Ben bir müzisyen arkadaşım, bir söz yazılmak üzere bana böyle bir parça verdiğinde önce sinirleniyorum. Genellikle yazmak istemiyorum. Ulan bana mı sordun besledin? Ya da Türk edebiyatında hiçbir söz kalmadı, hiçbir şiir kalmadı ki sen birdenbire bir aletin üstüne kapanarak cumpatatada Pampada küp bir de buna deli dana gibi söz arıyorsun. Niçin bir sözden yola çıkmıyorsun? E, sinirleniyorum, yazmak istemiyorum. E, genellikle de yazmıyorum. Ancak e, hayır diyemediğim, yazmak zorunda kaldığım birkaç arkadaşım var. E, Alper Berks'ü bunlardan biri. Maser Fuat Özkan'ın Fuat'ı bunlardan biri. Grup Gündoğ bunlardan üçü. Hayır diyemiyorum, yazmak zorunda kalıyorum. Yazmak zorunda kalınca da onlara kimi şakalar yapıyorum. Alper'inki de böyle bir şakadan başladı. Giderek kakaya dönüştü. Önce peki olan Alper yazıyorum dedim. Ve Alper'e bunun e, TRT'nin ilk versiyonu, denetimden geçmeyecek sözcüklerle, Şaban Bey'in yasakladığı sözcüklerle, İkircimli Ezgi'yi yazdım. Alper çok beğendi sözleri. ''Abi ben ne dediğini anlamıyorum fakat kulağa ne kadar hoş geliyor. Prozodi acayip helal olsun sana.'' dedi. Alper bu ilk versiyonu çok beğendi. Stüve girdiler, bandı doldurdular, çaldılar, söylediler, dünyanın masrafını ettiler. Bant Ankara'ya gitti, haşırt diye denetimden döndü. Alper böyle bir şey beklemiyordu tabii. Bunun üzerine sinirlenerek küplere bindi, bana geldi. Küplere evin park etti, sinirle yukarı çıktı. Abiciğim yaktın bizi, yasak sözcüklerden yazmışın dedi. Alperciğim bilmiyordum o zaman bunların yasak olduğunu. Şimdi sana hemen şabancalarını yazarım dedim. Oturdum bu sefer ikinci versiyon olan ilk girişimle ezgin ikinci versiyonu mütereddit şarkı demin söylediği e, Arapça Farsça karışımlı ikinci versiyonu yazdım. E, Alper bunu da çok beğendi. Prosedürel olarak bunun da kulağa çok hoş geldiğini düşündü anlamını yine anlamadı fakat yine stüdyoya girdiler çaldılar söylediler şarkı yapıldı dünyanın masa verildi bu ikinci band Ankara'ya gitti bu da haşır diye denetimden döndü Alper bunu hiç beklemiyordu ben biraz bekliyordum Alper yine küplere binerek bana geldi küplere evin önüne park etti sinirle yukarı çıktı ...abicim ne olacak bu da denetimden geçmedi biz de o sırada tesadüfen yine deli olarak Ankara'ya turluğu gidiyorduk tiyatroyla Alper dedi biz Ankara'ya gidiyoruz Ankara'da ben bizzat belki Şaban Bey'in kendisiyle de görüşeceğim kendi beğendiği sözcükler neden denetimden geçmiyor? DRT'de bize bunun hesabını verecek. Sen merak etmeydin mi? Alper bana bu anlamda güvendi. Nitekim biz Ankara'ya turneye gittik. Ankara'da yaşayanlar veya yer yer ve zaman zaman bulunanlar bilirler. Ankara'da e, supe diye bir şey olur. Gece 24'te bir yemeğe davet edilirsiniz. Bu supenin genellikle işte böyle gayet şık sünnet davetiyesi gibi yaldızlı bir davetiyesi olur. Altında da koyu renk elbise, smoking zorunluluğu falan gibi zorunluklar getirir. Erkekler genellikle siyah smoking giyerler, siyah papyon takarlar ayakta geçen bir olaydı zaten süpe. Şef garsonlar da öyle giyindikleri için. Kim şef garson? Kim davetli? Belli değil bir durum. Herkes öyle dolaşır. Elinize bir tabak verirler. Burada bazı yiyecekler var. Benim mikrofon tuttuğum elde de bir içki bardağınız var. Fakat tabaktakileri hangi organla yiyeceksiniz belli değil bir durum. Aç kalırsınız süpede. Süpe uzmanları süpeye gitmeden önce karınlarını doyurup öyle giderler. Bu süpeler genellikle bir büyük elçinin büyük salonunda, bir küçük elçinin küçük salonunda ya da Aziz orta boy salonunda cereyan eder. Orada değişik büyük ve küçük elçiler bulunur. Aziz Üster zaten bu süpelerin uzman doktorudur. Aziz tabak almaz. Üst cebe üç tane kürdan alıyor. Onun tabağından peynir. Bunun tabağından miti tek köfteyle geceyi tamamlıyor. Böyle bir süpede bulunuyoruz Ankara'da. Biz yine bir şey yiyemeden gittik. Aç aç oyundan gittik. Çıldırmak üzereyiz. Tabakta yiyecekler var fakat köpek gibi saldırıp yiyecek halim yok. Gayet şık giyinilmiş. Öyle dolanıyoruz içkimizi içerek. Birdenbire benim gibi şef garson giymiş. Başka bir adamla karşılaştım. Benden daha kısa boylu bir şef garson olarak burnumun dibinde Aa, tanıdım adamı Şaban Karataş. Efendim iyi akşamlar hemen konuya girdim. Arkadaşıma böyle sözler yazmıştım. E i̇şte denetimden geçmedi. E sizin cız bulduğunuz sözcüklerimiz. Sonra sizin tasvip ettiğiniz, sevdiğiniz sözcüklerden yazdım. O da denetimden geçmedi. Arkadaşlarım her seferinde masraf ediyorlar. E, üzülüyorlar. Niçin ikinci versiyon denetimden geçemiyor falan diye. Ben konuya e, ayrıntılarına girmeye uğraşırken konunun. birden bir adam bana gözlüklerinin üstünden baktı şöyle. Ferhan Şensoy siz misiniz? Beni tanıyor. Bu boktan bir durumda. Yani disiplin kurulunda meşhurum gibi bir şey. Evet maalesef bendenizim dedim. Ondan sonra adam bana dediği şeyi hatırlamıyorum. Yani cümleyi tam hatırlamıyorum. O bana terbiyesiz bir şey söylemedi. Ancak benim beynim onunkinden daha terbiyesiz çalıştığı için adamın bana söylediği benim datapakta daha terbiyesizce kalmış ama bana dediği şöyle aşağı yukarı siz bizde taş yak mı geçiyorsunuz beyefendi? Yani bu organdan bahsetmeden bu anlamda bir şeyler söyledi adam. Ben de onu yapmak istemişim zaten. Evet diyeceğim fakat evet dememin Alper'e bir yararı olmaz. Hatta bir daha denetimden geçme söz konusu olmaz şarkı için. Alper çok üzülür diye ben bir de adamın ismi Şaban'dır belki yuttururum diye. Hayır falan diyor. Fakat olmadı Şaban da yememiş. O da anlamış onlarla dalga geçtiğim. Bu yüzden bu ikinci versiyonu da denetimden geçemedi. Turneden döndük. Alper yine küplere binerek bana geldi. Sinirle küpleri park etti. Çok sinirli park etmiş olmalı ki bu arada küp zayiatı da olmuş. Sinirle yukarı çıktı. Abicim dedim mahvolduk. Bu, ne yapalım ne olacağız? Beste 6 aydır beslem çalınamıyor, söylenemiyor. Halpercim dedim, şu ara Türkçenin TRT'de denetimden geçirilmesi çok zor. Ama yabancı diller için böyle bir kaygımız yok. Örneğin TRT'de hala öyle. Bir Amerikan filminde herif sabahtan akşama kadar fuck you fuck you fuck you diyebiliyor. Bunu sansür etmiyor TRT, sadece altına yazı yazıyor. Lanet olsun ünlem. Yani yabancı dillerde ne isterseniz söylenebiliyor. Böyle bir dilden ötürü denetim yok. O zaman dedim ben sana oturur bunun Fransızcasını yazarım. Nitekim oturdum ve aynı ece üstünden, aynı anlamı koruyarak La Chanson Ézitante ismiyle bu şarkının Fransızcasını yazdım. Öyle çalındı söylendi ve TRT'de denetimden geçti. TRT'de öyle yayınlandı. Türk müzikoloji tarihine de bir Türk tarafından beslenen, sözleri bir Türk tarafından yazılan, bir Türk tarafından söylenen, bir Türk orkestrası tarafından çalınan biricik Fransızca parça olarak geçti. Var mı Derya Fransızcası da? Var. Orijinal versiyon sende? Var. Yok ya da çökerttin yani. Evet çalışıyorum yavaş yavaş olacak herhalde. Buyur yalnız orada Galatasaraylı arkadaşlar var bak mütevelli eğitimi gibi oturuyorlar <gülüyor> dikkatli söyle. Evet onlardan çekiniyorum zaten. Sinan gelmiş. Sinan benden 5 yaş büyük aynı sınıfta okuduk. Bunu düşündükçe <gülüyor> gecenin başından beri moralim bozuluyor. <gülüyor> Amma çakmışım bu Galatasaraylı. Sinan'ı bir gördüm fakat yan yana dursak Sinan amcam gibi oradan yırtıyorum. 5 <gülüyor> yaş büyük dedin küçük mü? Küçük ya küçük ben çaktım çaktım çaktım artık sonuna doğru Sinan'la da okudum. Ne Eskiden diyor, dövüyordum abisiydim. Sonra sınıf arkadaşı oldum. <gülüyor> evet neyse Sinan'a e, ve Fransızca bilen herkese özür dileyerek söyleyeceğim herhalde bu şarkıyı. In imagina blezita romantism. Seninle mikli dede Sedinamik liderler, mistisizm. Sedinamik dinamik, sembol, lenguaj, legend. Sedinamik dinamik, sembol, lenguaj, legend. Kompensasyonlaşma, kompensasyonlaşma, Je juge le jugement, se fatigue. L'ethnologie critique. Si je juge le jugement, se L'ethnologie critique. C'est dynamique, dynamique mystique. C'est Güzel valla, Fransızcağın Galatasaraylarınkinden iyi bir kere. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Tabii. Bak Fransızca mı beğendiler, Türkçe mi evet. Fransızca'mı beğendiler, Türkçe'mi beğenmemişlerdi. Fransızca'mı beğendiler ve alkışladılar, teşekkür Kim ederim. Kim ya? Seyirciler. Ha, deminden beri Türkçesini alkışlamıyorlar diye. Yok, seyirci bu akşam alkış özürlü bir seyirciler. İki eli birbirine çarpmayı bilmiyorlar. Öyle bir özellikleri var bak. Bak bu beyefendi biliyor. <gülüyor> ama yapamıyor da şimdi kimse yapmayınca insanın yapası da zor. Hıyar gibi birden bile tek başına yapamazsınız tabii. Belki de herkes öyle düşünüyor. Ulan şimdi alkışlayacağım ama bana hıyar derler mi diye bir. Bana çok psikolojiktir bu olay. Aa, birden böyle. Evet. Giderek boku çıkarmış. Alkıştan bitmezmiş bu akşam. Hayır onun için söylemiyoruz yani. Mesela böyle hani bazı İbn el var. Hani alkış falan ama anlamda söylemiyoruz. Biz. Bir alkış bekleyerek yaptığımız bir şey değil. Birbirine çok puzzle gibi geçmiş bir olay. Kırk var bütün şakalar içinde biz birbirimize arasında alkışçı olarak bağlıyız yaptığımız şeylere bunun içinde organik olarak. Ama yani seyirci eğlenirse biz daha çok eğleniyoruz. Seyirci eğlenmezse biz de o kadar çok eğlenmek üzere kendimizi motive edemiyoruz. Evet, yani seyirci derken sizi bir kenara ayırıyorum zaten beyefendi. <gülüyor> Evet, yani Fransızca'yı çökertmesi yalnız benim için çok tehlikeli olmaya başladı. Benim de ile evliliğimden bu yana koruyabildiğim bir Fransızcam kalmıştı. <gülüyor> ee, bu da bu akşam delinmiş bulunuyor. Genellikle mesela bir tatil kasabasında falan bir Fransız hanım rastlandı da ben hemen e, yanaşıyorum... Afendiye ve biz Frans Kadın'la konuşmaya başlıyoruz. Aramıza böyle bir muhabbet başlıyor. Giderek ikili çok eğlenmeye başladığımız bir anda Frans ile çok en eğlendiğimiz anda Derya koruma polisi olarak omuz başında bitiyor ve e, genellikle sen kadına ne dedin? Kadın sana ne dediği gibi gayet Nusret Demiral bir soruşturma başlıyor. Ben de genellikle Derya'cığım kadın bana saati sordu ben kadına saati söyledim diyorum. Derya da onun üzerine genellikle peki o orospu saatiye niye böyle gülüyor diyor. <gülüyor> Bundan sonra orospu Derya direkt görüşecek. Ben ona soracağım herhalde. Derya orospu ne diyor? Sen ona ne diyorsun? Saati mi konuşuyorsunuz? O mu oh, beni kovduracakmış? İşi bırakmayı düşünüyordum. İnadına bırakmıyorum. Ben olmasam burada o an olay dururum. Ama an bırak Allah aşkına. İki masanın kül tablasını değiştirip aşağı sigaraya iniyorsun. Devamlı arazisin kızım. Senin olmanla olmaman hiç fark etmez. aa. Ne arazisi kızım? Tuvalete gittim ben. Tuvalete de mi gitmeyeceğiz? Tamam susun, geliyor sapık. Ne var? Ne oluyor? Grev mi? Hayır, hayır, yok bir şey. Bana bakın, iş çıkışı hiçbiriniz buradan bir herifle çıkmayacaksınız, tamam mı? Sana ne? Kocamız mısın sen bizim? Belki ben denizcilerden biriyle çıkacağım. Öldürürüm lan sizi. Ne zaman miyim lan ben burada? Lütfen bana son bir şans tanı Sevil Hayatım sana şans tanımakla geçti. Evimiz seni çok özledi. Senin ananın evi bizim evimiz olamaz. Çekil git hayatından. Peki. Ben şu garzon karılarla bir daha konuşayım. İcabında para teklif edeyim. Onları götüremeyiz. Karılar yollu oğlum. E karılara kalsa takılacaklar bize de. O şef işi bozuyor. O ne karışıyor? Demin karalara ihtima yaptı. Hiçbiriniz buradan birifle çıkmayacaksınız. Pezevenk miyim lan ben burada dedim. Sen nereden duydun dediğini? E, dudak hareketlerinden anladım. Tane tane söyledi. Ayrıca yaka mikrofonu var. <gülüyor> Bu uçuk ışığın plak dinlerken çay kaşığıyla bardaklarda ritim çalmayı var. Galeana geliyor. İkinci parçanın ortasında bir sola çekiyor. Bardaklar şehit. Evde bardak bırakmadı İpne. Fakat çok iyi çocuktur. Çift çorba kaşığıyla yan yatılmış büyük taş delen çalmayı çok seviyor. Fakat da bir kontrol vuruş. Ayda taş delen şişesi karpuz gibi yarılıyor. Evde her yer cam kırıyor, ayakkabısız dolaşamıyoruz. Süpürün, niye süpürmüyorsunuz? ışık sürekli kırıyor. Hiç kırmasa günde bir düzine bardak kırıyor. Ay, o kadar bardak masrafına nasıl dayanıyorsunuz? Sizin bardağına raklıyorum. Buraya sırf onun için geliyorum. Nefret ederim bardağın. Sarın bana şuradan bir düzine bardak, siktir olup gideyim. <gülüyor> içinden dalgayı geçen tiyatro adıyla gerçekleşen ütopyamın gerçekleşme safhasını anlatmak istiyorum size. Olay Bodrum'da cereyan ediyor. Ben Bodrum'un çok eskilerindenim. Lise yıllarımdan beri Halikarnas balıkçısının anlattığı bir balıkçı köyü olan Bodrum'a aşık olmuş ve yıllarca Bodrum'a gitmiş biriyim. O zamanlar Bodrum'da elektrik yoktu. Dolaylı olarak Alikarnass disko yoktu. Erkek dansöz yoktu. Doktor Bilal yoktu. Akrep nalan yoktu. Arabes yoktu. Lamacun yoktu. Ee, Böyle müthiş sessiz, sakin bir balıkçı köyüydü Bodrum. Aşağı yukarı hiçbir şey yoktu. Bir tane gece bekçisi vardı Bodrum'da. Biz ressam Birol Kutazğlu'yla deniz kırsında bir masada şarap içerdik. O bekçi gelir geceleri sende bize fıyy fıyy. Ne var lan? 12 oldu yatın. He Bodrum kapanıyor. Evet, gecenin 12'sinden sonra da bir balık şu günde ne bakıyacaksınız? Hatta o saate kadar yatmamış olduğunuzda ayıflanır. Gider yatarsınız. Biz de öyle yapardık zaten. Kimi geceler o salak bekçi geç kalır, biz merak ederdik. Nerede olan hayvan? On, on geçti, ortada yok. Denize mi düştü, bir yerde sarhoş mu oldu, ne oldu? Gelemedi diye telaşlanırdık. Sonra da gelir, çalar düdürü. Biz de onunla beraber gider yatardık. İşte çok sakin bir köydü. Fakat zaman içinde Bodrum'un boku çıkınca, ben o zamanlar gizli bir köy olan, bir cep köy olan, Gölköy'e geçtim önce. Gölköy'ün o zamanlar yolu yoktu. Çam ormanları arasından giden bir keçi yolu vardı. Buradan gidip gelen de bir osuruk minibüsü vardı Gölköy'ün. Sabahın yedisinde Gölköy'den çıkar Bodrum'a gelir. Akşamın yedisinde de Bodrum'dan Gölköy'e geri döner. Böyle bir minibüste irtibatınız yoksa Bodrum'la ilişkiniz yok demektir. E, Fellini filmi gibi bir köydü o zaman Gölköy. Örneğin Denizkızı'nda bir Keman çalan, klasik keman çalan bir berber vardı. Ben orada tıraş oldum sabahtan öne kadar, saatler sürer tıraş. Berber şimdi bu tarafı sabunluyor, Vivaldi çalıyor. Bu tarafı sabunluyor, Mendelssohn çalıyor. Buradan perda çekiyor, Bach çalıyor. Buradan perda çekiyor, Beethoven çalıyor. Muhteşem bir berber. Bu klasik müzik bilgisini de dükkanındaki transistörlü radyosundan edinmiş. Kulaktan dolma bir bilgiyle çalıyor. Nota falan bilmiyor. Bu yüzden de kimi notaları yanlış basıyor. Örneğin kimisi bemolleri düz si olarak basıyor, bemol basmıyor. Fakat o kadar güzel çalıyor ki berber, ben orada saatler süren tıraşlarım boyunca hep düşünmüşümdür. Ulan şu dükkanda şimdi 6 kişi otursak. Berber, Vivaldi, Mendelssohn, ben, Beethoven bak. Beton belki boğduymaz bok duymaz ama öyle el hareketlerinden çözebilir. Ama birdenbire şu berber onlara çalsa kendi versiyonunu o üstadlar da çantalarından notalarını çıkarıp affedersiniz berber bey orada o salak bemole zaten hiç gerek yokmuş diye düzeltebilirler partisyonlarını. O kadar güzel çalıyor berber. Bir de mesela ütü tost olayını da ilk defa ben orada gördüm. Deniz bugün bir gün yeni geldiğim günlerden Gölköy'e pansiyonun terasında bakıyorum. Deniz kısımda bir herif elinde bir ütü. Kablo yok, bir bok yok. Güneşe tutmuş, öyle duruyor. Önünde bir ızgara var, üstünde çeyrek ekmek, içinde muhtemelen kaşar peynir falan gibi bir şey var. Burada da tost bekleyen adam var. Böyle duruyorlar. Ama 10 dakika, 15 dakika, hiç hareket yok. Ben şimdi bunu gördüm, önce ne lan mı dedim, heykel zannettim. Yunanlardan kalmam acaba? Ütüyü tutan Prometeus falan böyle bir şey mi? Cık, Yunanmış bir şey eskiden oralar öyle bir şey değil. Gündüzde iş geçmişim oralarda gündüz iş içmek sıcakta çok tehlikedir. Halüsinasyon görüyorsunuz. Herhalde dedim orada kimi kayalıklar var. Ben onları öyle bir şeylere benzetiyorum. K kafayı buluyorum herhalde dedim. İçeri girmeye karar verdiğim anda da birdenbire heykel kımıldadı. El ütüyü getirdi. Joss diye bir ekmeği üstüne duman çıktı. Dost oldu. Adama verdi, parayı aldı. Adam gitti, başka adam geldi. Yine aynı kompozisyonu. Ütü güneşe bütün tost. 20 dakikada bir tost çıkarıyor adam orada güneşte ütü ısıtıyor. Yani böyle vakitlerinde 20 dakikada bir çıkarıyor. Akşamüstü 40 dakikada falan zorla çıkarıyor. Güneş batarken tost dediğinizde de sinirleniyor çünkü artık batan güneşe doğru o ütüyü tutuyor, ısınmıyor, ısınmıyor. Tamam siktirin lan kapalıyız diyor gidiyor bırakıyor. Ertesi güne kalıyor o şey. Böyle Böyle Fellini filmi gibi muhteşem bir köydü. Fakat zaman içinde oranın boku çıkınca ben bir sonraki gizli cep köyü olan Türk geçtim. Türk Bükü o zamanlar pek bilinmeyen bir yerdi. Nefis bir balıkçı köyüydü. Orada da birkaç yıl huzurumuz oldu. Fakat bir günde Türk önde Mehmet Ulusoy, arkasında 150 Fransız. Böyle bir Fransız Haçlı Seferi oldu. Modern bir Haçlı Seferi. Fransızlar geldiler. Biz dedik lan ne olacak iki ay kalır giderler. Hayır Sonbahar geldi Fransızlar gitmiyorlar biz Bodrum'u terk ettik Fransızlar gitmiyorlar ertesi yıl gittiğimizde de bir baktık ki o gelen 150 Fransızın 120'si köyde mevcut olan bütün evleri satın almışlar oralara yerleşmişler orası olmuş bir Fransız tatil köyü orada Türkçeyi zor konuşan Bodrum'da salak bakkal Fransızcaya başlamış. <gülüyor> başlamış derken nerede bakkalın Fransızcası nerede Derya'nın Fransızcası. Böyle anlaşılır bir şey konuşmuyor. Zaten o Türkçe diye konuştuğu şey de bir Bodrum ağzı o da anlaşılmıyor. Onun Fransızca da işte o diyalek içinde özel bir Fransızca. Bonjour duru, bonsoir duru, comment savoir duru, biçiminde böyle bir şeyler konuşuyor. Oranın bokunun çıktığına kanaat getirerek biz bir sabah 0fır7 birden toparlandık. Ee, hemen oradan o köyü terk ettik ve Farilya'ya geçtik. Farilya o zamanlar pek bilinmeyen bir köydü. Birkaç yıl Farilya'da bir huzurumuz oldu. Ancak Farilya'nın boku çıkınca daha sonraki köy olan Yalıkava'ya geçtik. Ve fakat Yalıkava yaramadanın uç noktası artık. Yalıkava'nın boku çıkınca nereye geçeceğimiz belli değil. Geçsek geçsek Yunan'a geçebiliriz gibi bir stres içindeyiz. Bu arada zaman içinde Yalıkava'nın boku çıkmaya da başladı. Değirmenlerin yanına disco açıldı. Orada birisi bir kebapçı açtı. Arabesç çalmaya başladılar. 06 Başkent Pansion açıldı falan. Ben çıldırmak üzereyim. Orada gözümden alev fışkırarak dolanırken yıllar sonra ressam dostum bir okul Kutatgu'ya rastladım. Birol Kutatgu'nun yüzü gülüyor. Ulan dedim hangi köyde yaşıyorsun da yüzün gülüyor? Neredesin? Ben geri çekildim abi dedi Birol. Nasıl lan dedim? Ricat abi dedi. Arkamızı döndük bana orada bir dağ göster. Bak şuradaki dağ görüyor musun dedi. Evet dedim. O dağın adı Geriş Dağı'dır dedi. Bu yol böyle dolaşır dolaşır gider o Geriş Dağı'nın ortasında biter. Orada Geriş Köyü diye bir köy vardır. Dağ köyü ben oraya yerleştim dedi. Güzel mi orası dedim, gel götüreyim seni dedi Birol. Atladık Birol'un arabasına, dağa tırmandık, Arkadan yol gidiyor, gidiyor, gidiyor. Dağın tepesine geldiğinde de Geriş Cumhuriyet Meydanı'nda bitiyor yol. Daha bir yere gitmiyor, orada nokta yani. Geriş Cumhuriyet Meydanı dememin sebebi, orada Kayraktaşı üstüne bir Atatürk heykeli bir de dalgalanan bir soluk Türk bayrağı var. Yoksa genişçe bir alan değil Geriş Cumhuriyet Meydanı. İşte bu oturduğunuz masadan biraz daha genişçe. Arabayla oraya geldiğinizde manevra şansınız yok. Yanlışlıkla geldiyseniz, orada öyle kalakalıyorsunuz. ...Allah'tan köyün delikanlıları antrenmanlığı... ...biliyorlar yine bilmeyen biri gelmiş... ...iniyorlar kahveden... ...hoba bir, iki, üç, dört arabayı kaldırıyorlar... ters çeviriyorlar arabayı... ters yönde güle güle... ...nice to you, gidiyorsunuz... ...yani geçiyordum uğradım. şansı sıfır bir köy... Ben bu anlamda çok sevdim köyü. Çünkü Bodrum Yarımadası'nda geçiyordum, uğradım. durumu çok acayip olur. Mesela Edremit'ten Samsun'a geçerken size uğrarlar falan, böyle ziyaretçileriniz olur. Nasıl uğruyorlarsa, ne, nasıl bir güzergah takip ediyorlarsa, o anlamda giriş köyü ideal. Geçiyordum, uğradım yok. Nereye geçiyorsun lan gökyüzüne geçecek halin yok ya, giriş daha bitti işte. Biz o anlamda köyü çok sevdik, kendimize bir arsa edindik, oraya kendimize bir ev yaptık, oraya yerleştik. Birkaç yıl orada bir huzurumuz oldu. Fakat geçtiğimiz yıl birdenbire boktan bir durum oldu. Bizim köyde bakkal falan yok. Yani işte sigaraydı, sütlü, ekmekli gazeteydi falan gibi şeyler. geliş daha inilerek, geriş altı dediğimiz dağın denize kavuştuğu yerde bir plajımız var. Orada bir bakkal var, oradan alışveriş yapılıyor. O sıcakta o dağa in çık bayağı meşakkatli olduğu için ben inersem Birol'un alışverişini de yapıyorum. Bir Birol inerse benim ihtiyaçlarımı da alıyor. Her ikimizin de inesi yoksa köyün genç delikanlılarından birini inmesi gerektiğine ikna ediyoruz. O düşünüyor evet inmem gerek demek ki diyor ve yol ediyoruz onu. O yapıyor alışverişi. Bir gün kimseye ikna edilememiş ben inmek zorundayım. Indim. Bakkalın karşısında birdenbire deniz kesiminde kuma çakılmış bir yazı gördüm. Levha Şam'dan yılan. Hani var ya Etiler Şam'dan, Park Şam'dan o yazıdan. Nasıl olur buraya böyle Şam'dan sosyalik bir durum mu falan. Geldim bir ola durumu. Olur mu abi şimdi dedi Zeus'un geliştiharına ne Şam'dan? In? Buraya işte dedi, köylülerden bizim balıkçılardan biri. Çay ocağı falan açıyordur. Adını Şam'dan koymuştur özelmişti dedi. Aaa öyle falan dedik. Bir iki gün sonra iniyoruz Birold'la birlikte bir baktık o yazının önünde o adam duruyor. Ahmet Çapa. Evet o adam Ahmet Çapa yani ben kendisini tanımıyorum fakat Şamdanla ilgili olarak o adamın değişik gazetelerde kim kimi ne yaptı sayfalarında çapalar, mapalar falan olarak fotoğraflar oldu. İşte o adam o Şam'dan yapıyor. Ve o yaptığı zaman da bütün sosyeti oraya saldırıyor. Böyle bir taarruz oluyor. Nitekim birkaç gün sonra da oraya büyük bir beyaz duvar, derken şık bir mavi kapı, yalık av akşamdan adı altında, bizim oraya böyle sosyelik bir yer açıldı. Biz artık eskiden Neniskisinden yürürken oraya Şamdan açıldı diye pek olmamak üzere yolun öbür tarafından gidiyoruz. Fakat Ahmet Çapa'yı tanıyanlar bilirler. Kendisi çift tarafı yapışkanlı tiplerden. Siz tanışmak istemeseniz de tanışıyorsunuz. Ben hiç tanımıyorum kendisi. İşte o gazetelerdeki fotoğraflardan biliyorum. Ahmet Çapoğlu'nda oradan çözmüşüm. Oradan geçiyorum. El sallıyor, kol sallıyor. Merhaba diyor. faran an diye bağırıyor falan. İlgilenmiyorum ben. Hmm falan yapıyorum. Vakti olacak gibi değil. Artık beni geçtiğim tarafta, yolun öbür tarafında beklemeye başladı. Bir gün geçerken de şak bana adam bir pandik attı. Hiç tanımıyorum adamı şimdi. Tanımadınız bir size pandik attığında ilk tepki olarak ne yapıyorsunuz? Beyefendi gibi bir şey oluyor ya. Ben de öyle yaptım. Ertesi gün yine ne yapıyorsunuz? Beyefendi! Sadece ne yapıyorsunuz da iki nana falan oluyor yani bir şey olmuyor. Fakat baktık Ahmet bunu muntazam yapıyor. Yapma Ahmet durumu oldu. Bir, bir samimiyet oldu aramızda. Giderek de bir gün dayanamayarak ben de bizimki göt de Ahmet'inki grayder değil diye düşünerek ben de nefsi pandik olarak Ahmet'e bir pandik geçirmek durumunda kaldım. Can havliyle aşırt diye ben de oraya pandik attım. Ben miyim ona pandik atan? Hadi Ahmet'le pandiktaş taş olduk cinametle pandiktaş olunca da elinizde olmayan nedenlerle sosyeteye intisap ediyorsunuz. Bunun uzantısı olarak da biz bir akşam e, karımla birlikte sosyetenin davetlisi olarak yalık kavak akşamlarına davet edildik. 30 kişilik bir masaya oturttular bizi. Masanın ortasında oturuyoruz. O 30 kişinin hiçbirini tanımıyoruz. Biz onlar kendi aralarında birbirlerini tanıyorlar. Aynı kaba yaptıkları için kaptaş olarak tanışıyorlar. Böyle bir kaptaş durumları var. Biz kimseyi tanımıyoruz. Onlar bizi de televizyon reklam filmlerimizden falan tanıyorlar. ''Masada çok şık güzel bir hanf var. Bana gülücükler yapıyor. Ben sizin sona reklam filminizi görmüştüm. Çok başarılıydı.'' ''Niçin bilahare başka reklam filmleri yapmadınız?'' diyor. ''Ne diyorsunuz hanf?'' dememek almadan başka şık güzel hanf oradan atlıyor. Başka bir hanf var orada. ''Ay ben biliyorum. Sizin tiyatronuz da var. da. Estağfurullah hanımefendi için bizim tiyatromuz olsun. 1885 yılında Beyoğlu'na Mimar Kampanaki tarafından Viyana'daki Bur Tiyatrı'nın ikizi olarak Aspel Kader konuşlandırılmış. Daha sonra 87 yıl kadar Kelesem Efendi'den Aldundorme'ne Türk Tiyatrosu'na hizmet vermiş. Bilare 17 yıl kadar önemli bir seks sineması grafiği çizmiş. Daha sonra da Aspel Kader kiracısı bulunduğumuz 1885 ses 1885 tiyatrosu. Demek geçen 109 yıl içinde hiç Yolunuz düşmedi. Kutlarım sizi hanımefendi. Ben de zaten Cüneyt Ayrol'un Don ve Sütyen defilelerine katılamıyorum. Ee, ancak size ayık tahammül edemeyeceğim. Lütfen bana biraz rakı koyun durumu. Gerildi masa dava böyle garip bir sessizlik oldu. Derya benim bu durumlarımı bilir. Ben bu durumdan sonra birdenbire kadının beynine bir şişe fırlatabilirim. Kül tablası fırlatabilirim. Masayı devirebilirim. Kadını denize atabilirim. Böyle bir delirme durumum oluyor. Derya bunu fark ettiği için masanın altından iki ayağıma birden basıyor. Bu taraftan da bir şey fırlatma şansı olan sağ kolumu kontrolü almış. Bana -a -a -a -a falan gibi şirinlikler yapıyor. Yanımda da bir adam var. Saç özürlü bir bey. Bana da koyuyor, su koyuyor, buz koyuyor. Çok kibar bir adam. Birdenbire o boşlukta adama dedi ki, bensinki Kitabınızı okudum. O masada o cümle bana okyanustan gelen ferahlatıcı bir dalga gibi geldi. Ben birdenbire bütün masaya kıçımı dönerek o adamla ilgilenmeye başladım. Hangi kitabımı okudunuz beyefendi dedim. Benim İngilizce bilmeden hepinizi I love you diye bir kitabım var. Bu Amerika'ya gemi uğruna gidip Amerikalardan nasihat alıp dönüşümün hikayesi. Bunu bir küçük roman yaptım ben. Bu kitabı öbürlerine oranla bok gibi sattı yani. Anormal sattı öbürlerine oranla. Benim kitap okuyucumu sayısını ben aşağı yukarı biliyorum Türkiye'de. Buna göre de baskılar ikinci baskı, üçüncü baskının belirli bir zamanı var. Bu birdenbire bir buçuk ay içinde beş inci baskıya ulaştı. Bok gibi satıyor. Peynir ekmek gibi. Herkes bunu mu okuyor? Çıldıracağım. Ayrıca öbür kitaplarımdan üstün bir kitap olarak da görmüyorum. Niye bu o kadar satıyor? Çok anlamış değilim. Ayrıca sinirleniyorum da. öbür satmayanlara üzülüyorum falan. Bunu niye alıyorlar? Bunu niye almıyorlar? Tam anlamış değilim o olayı. O akşam anlaşıldı olay. Ben o adama bunu söylerken e, yani adam bana dedi ki birdenbire o kitapta ben bu gemi hikayesini deli gibi anlattığım için benim bir arkadaşım var dedi. Orada ben bu gemi hikayesini ayrıntı olarak anlatıyorum. Onun bir gemisi var. İzmir'de sizi tanıştırsam belki bu ütopya gerçekleşebilir dedi. Ben konuyla ilgilenmeye kalmadan o Hanf yine atladı. Ben de okudum Aylavi kitabını biliyorum gemi hikayesinde. Öyle mi Hanf demeye kalmadan öbür Hanf atladı ben biliyorum ben de okudum İngilizce binmeden hepinizi abi Bir baktık masada herkes okumuş bu kitabı herkes benim bu gemi manyaklığımı biliyor. Adam dedi ki yanımdaki saç özürlü bey yalnız bu Engin arkadaşımın gemisi Katamaran dedi. Ben de Katamaran sözcüğünü o dek hayatımda hiç duymuş değildim. Öyle mi efendim nedir katamaran dememek kalmadan o haf yine atladı katamaran bu işin ideali dedi. Ben öyle mi haf demeye kalmadan öbür haff bağlantılı olarak atladı katamaran çok enteresan Birden masada katamaranın şerifine kadehler kalktı. Katamaran ideali, kaderler kaldırıldı. Yaşasın Katamaran. Neticede de biz soramadan en katamaran geceler sizin olsun diyor. Pişerek onlardan ayrıldık, Köydeki eve geldik. Katamaran nedir? Çıldırmak üzereyim. Derya'ydım sen biliyorsun, hayır bilmiyorum da yani orada katamaran nedir diye sormanın halim yok şimdi. Muhabbeti bozmaydı. Fakat Fakat de merak uykum kaçtı. Benim orada Galatasaray'dan kalma bir pöceler usum var. Açtım baktım nedir lan katamaran diye. C ile yazılıyordu herhalde diye düşünüyorum. Katamaran olarak baktım yok. K ile yazılıyor herhalde diye düşünüyorum. Katamaran öyle de yok. ...küyle yazılacak değil ya bu ibne şey... ...fakat her ihtimalle Kadıköy, oraya da bakayım dedim... ...gittim, Q, U, Atamaran falan... ...öyle de yok. Pierre'le Rus, Katamaran'ın olduğunu... ...bilmiyor, bütün sosyete biliyor. Ha tamam o zaman dedim, bu sosyetik bir şey daha sonra icat edilmiş. Lambada falan gibi sorudan çıkan şeylerden biri. Bu yüzden Pierre Larousse bilmiyor. Pierre Larousse bilmedikten sonra benim bilmemem bir sakıncası yok. Fakat bilmemek insanın merakını gidermiyor. Çıldıracağım. Nihayet birkaç gün sonra yalık akşamdan da cinayet yerinde biz o, bu geminin sahibi Engin Bey'le tanıştırılmak üzere buluşturulduk. Aynı anda oraya indik. Aynı anda Esadif'in iğne deliği olarak da Fransız'dan, Strasbourg'dan Galatasaray'dan sınıf arkadaşım Bacanak Mesut ve Fransız karısı Lorenz geldiler. Azazsız karısı. Oturuldu aynı anda masaya. Ben onları Lawrence, Engin Mesut, ben onlara içki almaya gittim. Geldim, masada kaynaşmışlar. Hatta Katamaran konusunda Mesut'la Engin çok iyi anlaşmışlar. Mesut da Katamaran çok iyi olur diyor. Senin aradığın gemi zaten Katamaran abicim diyor. Ulan Mesut nedir Katamaran dememe kalmadan onun yanındaki Alizas'ta Strasbourg'un köylüsü, hayatında deniz görmemiş karı da, Lorenz'la birdenbire Katamaran stresi, on demez mi? Cık! Lorenz da biliyor katamaran ne oldu. Artık soramaz hale geldik mi? Ayıp bir şey katamaran nedir diye sormak soramıyorum. Tıpta ilk defa bende görüldü katamaran kompleksi. Çıldıracağım dedim ki arkadaş ben yarın İzmir'e gelirim şu katamaranı bir yakından görürüm. Görünce mutlaka anlarım dedim. Tamam abi dediler en doğrusu o olur. O gece bende uyku yok 06 giriş geliştiğinden basladım. Deli gibi İzmir'e gittim. incir altında bağlıydı bu gemi. Girdim bomboştu bir saç konstrüksiyon olarak vardı o zaman. Alt kata girdim bomboştu orası ha. ...burada tiyatro olur dedim. Üst kadar çıktım... ...işte burası da tiyatronun barı olur. Belki de burada... ...gece tiyatrosu dediğim o manyaklık olur diye düşündüm. Biz Engin'le anlaştık. Ne zaman getirirsin İstanbul'a? Ekim'in başında getiririm dedi. Engin Kasım'ın sonuna doğru zor geldi gemiyle İstanbul'a. Bitirmiş olarak getiririm dedi... Fakat hiçbir şey yapamamış olarak, saç yığını olarak getirebildi. İzmir'de gördüğüm biçimiyle geldi. Peki tamam dedik. Biz kuru çeşmeye demir attık ve gemiyi tamamlama çalışmaları başladı. Bir yandan da prova yapıyoruz. Ama zaman ilerliyor işte. Kasım ayı bitti. Çok büyük bir ilerleme yok. Aşağıdaki oyun daha hazır gibiydi. Biz onu daha önce çok prova etmiştik ses tiyatrosunda gemiyi beklerken. Aşağıdaki salonda daha çabuk hazır oldu. Nitekim aşağıdaki seyircili seyir defteri dediğimiz oyun hazır gibi biz artık provadan sıkıldık bu yukarıyla uğraşıyoruz. Sıkır dediğimiz yeri halletmeye uğraşıyoruz. Fakat Aralık ayı geçti falan müthiş bir ilerleme görülmüyor. Gemide tiyatroculukta biz iki kalas bir hevesleriz. gemicilikte yani gemide yaparsanız tiyatroyu bu iki saç plaka bir heves gibi bir durum oluyor. Biz tiyatrocular tahtayı tahtaya çakarak dekoru yaparız, tiyatroyu yaparız. Böyle bir marangoz tarafımız vardır hepimizin. Gemide marangoz falan yok. Böyle bir durum yok. Kaynakçı diye bir herif var. ...kaynakçı, astronot kılıklı, öyle bir başlı var onun. Elimde Alev Kusan Boris var... İi gayet bosnaersek bitim. Şuraya bir delik mi delinecek? Kaynakçı geliyor. Cuvv, bovv, cuvv, bovv saçıyor buranın ağzına. Tamamen bomba atılmış gibi oluyor burası. Halıyı yakıyor. Orada sandalyeyi yakıyor. Siz varsanız sizi yakıyor. Bir delik delip gidiyor. Oraya o spotu Şuraya da asılacak mı diyorlar? Asılacak ama o herif mi gelecek? Diyorlar. Evet abi maalesef diyorlar. Ben bir iki tane geçiyorum fakat asılacak mecbur en geliyor. O da yakıyor. Halıcı onu kovalıyor. O halıcıyı kovalıyor. Burada böyle bir ee, Kısır döngü bir durum başladı. Hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Onun yaktığını öbürü yapıyor. O gelip tekrar yakıyor. Hiçbir ilerleme yok. Kasım ayı geçti, Aralık ayı geçti. Yılbaşı geldi, yılbaşı geçti. Çıldırdım ben dedim ki 19 Ocak'ta açıyoruz arkadaşlar. Nasıl dediler? Şöyle dedim. Önce kalıcıyı kovuyoruz. Kaynakçıyla beraber ikisi çıkıyorlar bu gemiden. Ondan sonra biz kafamıza göre Perçin denen bir sistem de geliştirdik. Hazreti Perçin'i sonra keşfettik biz o kaynakçı kovduktan sonra. Perçin demişler olabiliyor. Neyse bir hazırlık burada başladı. Ee, ama ben 19 Ocak tarihini koyunca bir heyecanlanma oldu Türklerde. Çünkü Türklerde sistem yalnız böyle çalışıyor. Batı'da bir şey açacağınız zaman, bir yerin açılışı olacağı zaman 3 yıl önce tarihi koyuluyor, daveti yapısı bastırılıyor. O açılış günden bir hafta önce de orası hazır zaten açılış provası yapıyorlar. Bizde öyle olmuyor maalesef. Neresi açılacaksa tamamen o açılacağı güne son anda yetişiyor orası. Bunun da tarihi koyulması gerek. Ben ertesi gün gittim gazeteye ilan verdim. 19 Ocak seyirci seyir defteri, kırk gece tiyatrosu bütün ilanları verdim. İlanlar çıkınca gemi mürettebatında ve bizim mürettebatta bir panik oldu. Aa, evet ilan verilmiş demek ki açıyoruz. Türklerin sistemi tamamen böyle çalışıyor. Nitekim yetişti 19 Ocak. Çünkü öyle olmazsa açılamayabilir burası 3 lerde tamamen yumurta ile göt ilişkisi mantığıyla çalışıyorlar. Hatta yumurta götten bayağı dışarı çıkıp Gerçekimine itiraz ederek boşlukta dururken Türklerde bir heyecan ve gareyan oluyor ve yapıyorlar. Nitekim 19 Ocak gecesini hazırlamak üzere. 18 Ocak gecesi biz burada genel prova yapmaya geldik. Aşağıdaki her şey tamamdı. Aşağıdaki oyunu bir kere geçtik kendi aramızda. Orayı söndürdük, yukarı çıktık. Bu katta ne boku yiyeceğimizi çok iyi bilmiyoruz. İzleyiciyle olacak bir şey. Yine bir de burada bir takım eksikler var. Mesela masaların camları yok. Sabah gelecek diyorlar. Ulan bunun camı olmayan masa değil ki. Ma kısmı var, sağ kısmı yok gibi. Veya sandalyelerin bir kısmı yok. Yarın gelecek abi diyorlar. Bir takım şeyler yarın gelecek gibi bir durum var. O zaman burada prova edilecek bir durum da yok. Hatta Seyirci olmadığı zaman biz burada ne bok yiyeceğimizi de çok iyi bilmediğimiz için, bunu daha önce denemediğimiz için ne yapacağımızı da çok iyi bilemiyoruz. Arkadaşlar dedim ki arkadaşlar siz gidin yatın istirahat edin. Yarın ilk gösterimiz Kırkambar'ın ilk provası olacak. Biz de bu işi biraz öğrenmiş olacağız dedim. Nitekim arkadaşlar gittiler ben burada yalnız kaldım. Gün doğmaya başladı 19 Ocağın ilk ışıkları pencerelerden içeri girmeye başladı. Bu pencerelerde gördüğünüz perde kostümler, benim arkamda gördüğümüz kostümler, masaların üstünde mumdanlık görevini üstlenmiş e, ayakkabılar, masaların içinde gördüğünüz kıvır en Biz Orta Oyuncular tiyatromuzun 15 yıllık özgeçmişi. Biz burayı tiyatromuzun 15 yıllık özgeçmişinden yaptık. Bir anlamda bir Orta Oyuncular Müzesi bizim için. E, sizin için herhangi kostümler. Bana çok şey ifade ediyorlar. Örneğin orada Soyut Padişah'taki donum var. Hemen altında oğlum şehzade oynuyordu. Oğlumun donu var. Oğlan o kadar ne kadar küçükmüş. Zaten Soyut Padişah küçük Sahnedeydi. Hatta ses tiyatrosunda da önce falan gibi. O kostümlere bakarak geri gidişler yaşamaya başladım burada. Biraz üzünlendim Bu 15 yıllık özgeçmiş. Aynı zamanda benim de 15 yıllık özgeçmişim. Bu özgeçmişimden bana kala kala gördüğünüz bu kıvır and zıvır. Bir de evdeki soluk dosyalar kalmış. Bunun hüznü içinde böyle burada bayağı kendimi yalnız ve boktan bir Durumda hissettiğim sırada martılar geldiler yine. Biz çeşmeye demir attığımızdan beri kuru çeşmede bizlere ilgi duyan, tiyatroya ilgi duyan 10-12 tane martı görüldü kafileden koparak. Onlar prova izliyorlar. Hatta bir tanesi var işlerinde. Provadan bir saat önce geliyor, provadan bir saat sonra gidiyor. İsmet ayıroğlu bir martı. Yani İsmet Ay öyle gelir tiyatroya ve makbul olan odur. Yani tiyatrocu provaya saatinde gelmez. Bir saat önce gelir. Prova bir saat sonra başlayacaksa siz kapıdan berbere girer gibi provaya girmezsiniz. Genelde tiyatrocularımız öyledirler. Bir tek İsmet Ay bir saat önce gelir, provadan önce gelir. Biz buna çok saygı duyarız. O öyle bir Martı geliyor buraya. Onu öbürlerinden ayırt etmek için ona Mustafa Martı ismini koyduk. Kocaman gözlü Martı. Mustafa Martı yine o sabah herkesten önce geldi. Şuradaki korkuluğa kondu. Oradan kocaman gözleriyle bana bakıyor. Bir şeyler söylemek istiyor. Anlamıyorum tabii ben Martı'ca bilmiyorum. Benim de ona bir şey belirtme durumum yok. Fakat sabahın o suskunluğunda birdenbire göz göze kala kaldık. Mustafa Martı ile böyle bir elektrik oluştu aramızda. Birdenbire anladım Mustafa Martı'nın bana demek istediğini. Mustafa Martı bu içeriye bakarak benim 15 yıllık özgeçmişime bakarak bana diyor ki ulan yani demek istiyor ki ulan senin Martı'dan ne farkın var? Özgeçmiş geldikiz ki özboşa geçmiş. Bir şeyleri bir yerlere tıkıştırdık geçti ömür. Bir şeyleri bir yerlere tıkıştırdık geçti ömür. Bir şeylere bakıyoruz özgeçmiş, özboşa geçmiş. Özgeçmiş Gözboşa geçmiş Şeylerimiz Çok anlamsız Çok anlamsız geçti ömür Şeylerimiz Çok anlamsız Çok anlamsız geçti ömür Bir yaşamı Bir yerlere tıkıştırdık Geçtiği zaman Bir yaşamı Bir yerlere tıkıştırdık Geçtiği zaman Bir şeylere bakıyoruz Salak salak ...bir şeylere bakıyoruz salak salak... ...gelip geçiyorken ömür, gelip geçiyorken ömür... Günaydın şefim, günaydın Alpercim, günaydın herkes! ...yep bir gün başlıyor, olaylara sıfırdan başlıyoruz, çabuk içkimi verin! Ah Toput abi, size eve gitmemiş miydiniz? Gittim, geceyi kapattım eve gittim, yarın oldu, geldim. Hoş geldiniz <gülüyor> Ah Toput abi, ben yenge merak eder diye şey yaptım. Evde kavga çıkardım, yenge beni evden kovdu, yırttık yani. Dudağında yangın varmış dediler... ...ta ezelden yayan koşarak geldim. Alev yanaklara sarmış dediler, sevda seli oldum taşarak geldim, oturabilir miyim? Şefim, bir sandalye verin. E, Ahtaput abi, biz size hemen bara alalım isterseniz. Şimdi bar'a Rus balerinler gelecek. Öyle mi? Pardon hanımefendi, bar'a Rus balerinler gelecekmiş de... ...sizi de boş yere rahatsız ettim. Sevilgen. <gülüyor> Annem aşağıda takside, senden özür dilemek istiyor. İstemez. Bu bey kim? Yeni tanıştık onu seviyorum Öyle mi peki Sağ olun. çok teşekkür ederim. Çocukken şiirler yazdım Çocukken şiirler yazdım Transvakop gibi düzüm kenarı çiçekli şiir defterim vardı yazdım şiirler sanki daha önce yazılmış gibi yazdım şiirler sanki daha önce yazılmış gibi söyledikler. Çocukken şiirler yazdım, çocukken şiirler yazdım, François Coppe gibi üzüldüm, kenarı çiçekli şiir defterim vardı, yazdım şiir Yazdığım şiirler sanki daha önce yazılmış gibi. Söyle Çok mersi. Sağ ol. Sevilgen. Ay ne var rahat bırak. görmüyor musun yalnız değilim. Annem istersen buraya gelip özür dileyecek. Ne senin ne annen ne de özürünü istiyorum. Çekil git hayatından. Sen bilirsin Sevilgen. Ben yarın akşam gene bir uğrarım. Bu dünyada her kadına bir ovarda düşer. Mutlu kadın kendi ovardasına çatan kadındır. Ne diyorsun? Ben demiyorum ki Erkögat demişim. Sanırım eşiniz gittiler. Ay eşim eşim yok benim. Öyle mi? Çok güzel. Ben de yarım saat önce boşandım zaten. Aşk karşılıklı geçip birbirinin gözüne bakmak değil, el ele verip ileride aynı noktaya bakmak ve gene o noktaya doğru ilerlemektir. Bana bak, böyle salak romantik muhabbet zemân dedim sana. Sen benimle yatmak mı istiyorsun? Yo hayır, yani gayet tabii. İzninizle hemen gidelim isterseniz. Nereye? Nereye isterseniz, sizinle dünyanın öbür ucuna kadar gelebilirim. Burcunun bakımı için. Siz nasıl isterseniz, ben her yere gelebilirim. Yolculuk sever mi? Bayılırım. Ya seks? Çıldırırım. Güzel, madem seks ve yolculuktan bu kadar çok hoşlanıyorsun, siktir git. <gülüyor> Salıncak sallanıyor örümceğin anda Oradan geçen bir başka fil Oradan geçen bir başka fil Görünce salıncağı bilmiyor salıncağı İki fil Salıncak Sallanıyor örümceğin anda Oradan geçen bir başka fil Oradan geçen bir başka fil Görünce salıncağı Biniyor salıncağı, üç fil salınacak, sallanıyor örümceğin anda. Oradan geçen bir başka fil, oradan geçen bir başka fil görünce salıncağı biniyor salıncağı, dört fil. Salıncak sallanıyor örümceğin ağında. Oradan geçen bir başka fil, oradan geçen bir başka fil görünce salıncağı biniyor salıncağı. Beş fil salıncak sallanıyor örümceğin ağında. Oradan geçen bir başka fil, oradan geçen bir başka fil görünce salıncağı. ...Binerken salınca olmaz diyor örünce. beş filiz sallarım ama altıncısı biraz fazla... ...Bu kadar çok bil olmaz ki bir şarkıda. İşte bu adam memur bey. Beni iki kere güverteden eden denize attı. Aa. ...bize yeni üniformalardan vermediler mi? Vermediler, dağıtılıyor. Verilecek herhalde. Sen niye atıyorsun adamı Deniz'e? Ha? Ayıp mı canım kardeşim? Bunlar çok gereksiz davranışlar. Çok aksınız memur bey, fakat ortamı rahatsız edici davranışlarda bulundu. Aa, sen niye rahatsız edici davranışlarda bulunuyorsun ortamı? Ayıptı mı canım kardeşim? Bunlar çok gereksiz davranışlar. Çok aksınız memur bey, buyurun şöyle bir köşede konuşalım. Şef! Şef! Şef! Gel buraya gel gel gel. Buyurun. Nedir bu hesap böyle? Nedir bir itirazınız mı var? Gayet tabii. Ne bu böyle? İki tane rakı içtim ben. E, tamam işte onlar dört yüz. Toplamı nasıl üç milyon dört yüz bin diyor? Bu üç milyon ne? E, bir aydır kaybolan bütün bardakları size yazdık. <gülüyor> en paşa bahçe geceler sizin olsun. Çıkış ya selam. Sen nelerlisin canım kardeş? Savaşlıyım. Yok ya, içinden mi? Evet. Ben de Sivaslıyım. Onu baştan söylesene kardeşim. Hadi öpüşün barışım bakayım. Aha, sas. <gülüyor> Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül! Nele düşün devri, Adem'den beri Neler geldi geçti, say deli gönül! Gördüm iki kişi mezar eşiyor Gördüm iki kişi mezar eşiyor Gam gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor Gel de bu rüyayı yor deri gönül Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun Mevlam'dan at vermiş, uçamıyorsun Bu nefsin elinden kaçamıyorsun Kaçamıyorsun ruhsat dünyadan geçemiyorsun Torpalar başına vay deli gönül M'a dit d'entamer couper les cheveux. Je l'ai dit ma mère dans moins d'un si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer ni parce que je trouve ça beau mais parce que ça me plaît. Oh yeah. Et j'écoute la radio en me réveillant. Cette tivetteonne à qui je joue de l'accordéon. Ton accordéon m'é fatigue vite. Si tu cherches plus de douleur qu'une harillette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous pourriez plus vous en séparer. L'autre jury n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah Avec mon petit cousin, lui, à 10 ans, on regardait que nous à la télévision. À nos noms, a dit bonne nuit, mon bonhomme, il est allé danser le Tchelko-Paladien. Oh yeah juge a dit agile vous avez tué oui j'ai tué ma femme pourtant je l'aimais le ju dit vous avez tué le juge a dit agile ah, vous, oui, vous, ah, vous aurez 20 ans je l' a dit quand on est moi là toujours 20 ans oui oh, yeah. tout yeah. devait changer bientôt le temps le monde serait bien plus amusant on verrait des avions dans les gloires du métro et Johnny Hallleyday encage mettre' Oui. Oh, yeah. Je porte des chemises à fleur C'est parce que je suis à la de deux, trois longueurs Ce n'est qu'une question de saison Les votes n'ont encore que des boutons Oh yeah J'ai reçu une lettre de la présidence Me demandant en vous avez du bon sens Comment faire pour enrichir le pays Mettez la plus longue bande dans les monoprix Oh Oh yeah Böyle bir şarkı vardı 1968 yılında Antoine isimli bir Fransız şarkıcısı bu şarkıyla dünyayı birbirine kattı. Fransızların ilk serseri uzun saçlı şarkıcılarından biri. Lezzelikübrasyon d'Antoine isimli bu şarkıyla uzun dönem liste başında kaldı. Yalnız şarkısı da değil giydiği çiçekli gömleklerle de dünyada bir moda salgının Paris'teki çıvanbaşı oldu. Paris'ten bu gömlekler dünyaya yayıldı. Herkes bu gömleklerden edinmek zorunda hissetti kendini. Bu gömleklerin çiçekli gömleklerin bir özelliği de eşek yaka tabir ettiğimiz bele kadar inen yakaları vardı her nedense. Bu gömleklerden önce Galatasaray'lı koridorlarında aristokrat ayrı çocuklarında anası babası sık Paris'e gidenlerde birkaç tane görüldü. Daha sonra bu duruma uyanan Vitali Hakko bunların yerlilerini yaptı. Vakko Antoine gömlekler çıktı fakat Vakko Antoine gömlekler de bizim yatalı bütçemize hitap etmediği için de biz onlara ulaşamadık. Daha sonra bizim durumumuzu göz önünde bulunduran Sultan Hamam esnafı tarafından piyasaya sürülen, Beyoğlu'nun ara sokaklarında anüs içi kadar dükkanların vitrinlerinde antuvan gömlek geldi. 10 lira biçiminde ibarelerle bize de ulaşan bazen dibitin boktan Antoine gömlekler oldu. Herkes ondan aldı, edinirdi. Ama onlar da kapış kapış gidiyor. İstediğiniz size, istediğiniz renk bulunma durumunuz yok. Ben örneğin kendime pembe üstüne mor çiçekli bana biraz kısa gelen fakat pantolonu epey yukarı çekince benimmiş gibi duran bir antuan gömlek edinebildim. Çok memnunum hayatımdan bir endikapım var benim. Bu pantolonu fazla yukarı çekmenin bir sakıncası da o, o eşek yaka tabir ettiğimiz yaka pantolonun içine giriyor. işlemi mi bıraksam kemer üstüne mi alsam falan gibi bir moda sıkıntısı içindeyim ben. Ama benden daha kötü durumda olanlar var. Mesela bizim üstünde İmam binür var. İmam binür kendine bok rengi üstüne isel rengi çiçekli, üstelik ekstra large bir Antoine gömlek bulabilmiş, hiçbir yerde giyemiyor. Yatakhanede diş fırçalamaya giderken gecelik olarak kullanıyor. Ara sıra bana değişelim mi falan siktiririm ben memnunum kendiminkinden diyorum. Böyle bir Antoine gömlek furyası. Yalnız gömleğiyle de değil bu şarkısıyla da Antoine benim hayatımda büyük bir iz bıraktı. Bu şarkı benim gitarda çalmayı öğrendiğim, söylemeyi öğrendiğim ilk şarkı oldu. Ee, ben öyle yetiştirmiş bir aile çocuğu olarak ilkokuldan beri mandolin çalıyorum. Üç metot mandolin devir devirmişim, dinginik dinginik mandolin çalıyorum. Bizim sınıfta bir sürü gitarcı çocuk var. İşte başta Bacanak Mesut, Bora, Sahir, Bahir herkes gitar çalıyorlar. Bu mandolin çalma kanalıyla benim hiçbir kız arkadaşım olmazken... ...gitar çalan bu serserilerin üçer sevgilisi var. Anladım ki mandolin kanalıyla olamayacak benim hayatımın kadınına ulaşmam. Gitara bir yatay geçiş yapmam gerekiyor diyorum ki abicim bana gitarda bir şarkı öğretin ben de çalayım repertuarımda bulunsun falan abicim gitarların mandolinine benzemez falan gibi bu vukalelikler ediliyor öğretmiyorlar bana bu antuanın parçası bu anlamda da kurtuluşum oldu çünkü müzisyenler bu parçayı pek tutmadılar 3 akordan ibaret usuruk bir parça olarak değerlendiriyor ulan madem 3 akordan ibaret o bir parça bana bunu öğretin dedim sıkıştılar bir köşeye ne yapsınlar öğretmek zorunda kaldılar bacınak mesut iş edindi bana bunları öğretti ben de bir hafta sonra cumartesi pazar hiç çıkmayarak kalasaya yatakarızda sabahtan akşama kadar ring -ring, ring -ring, bunu çaldım öğrendim. Bir gün bir kıza çalmak umuduyla repertuarı aldım. ki öyle bir gün geldi. Kolejli bir kız arkadaşım vardı. Beni evine davet etti. Çay içtik, pasta yedik. Kızın gitarı var duvara dayalı. Aldım gitarı. Dur sana bir parça çalayım dedim. Ve bu parçayı çalmaya başladım. Kız birdenbire hayran oldu. Fransız olması da etkileyici tabii. Kız aşık oldu bana. Yani ben öyle görüyorum gözünde. Aşkımız şarkının ortasında baya alevlendi. Hatta Son dörtlükten sonra da öpüşeceğimiz kesin bir gözle bakıyorum her oğlaya. Daha iki dörtlük var. O bayağı havaya girdim ben. Kıza giderek yaklaşıyorum. Sonra da öpüşeceğimizden emin olarak. Son o ye'yi dedikten sonra da o ye. Dedik, dudaklarımız var değil mi? Kızın dudağında öyle bir durum yok. Kız bana bir parça daha çalar mısın? Dedi. <Gülüyor> Siktir. Ve bir parçası bana gam yap dese bilmiyorum gitar da. Ben sadece bunu biliyorum. Şuradan şuraya gitar edebiyatım, şurada sınırlı. Şu iki aralıkta çalıyorum Antuan'ın parçasını üç akorla. Tabii bomba kulundu. Ve bu açta bu yüzden gerçekleşemedi. Okula geldim, bacanak mevcutta bir fırça. Oğlum bana bir iki akor daha öğretin, bir parça daha öğretin. Bir yerde çıkıyorum, çalıyorum. Biz alkış kıyamet oluyor. Ne çalacağım? Ben rezil oluyorum falan. Abi nerede çıkıyorsun, nerede çalıyorsun, hangi salak alkışlıyor, ne demek istiyorsun falan diyor mevcut. Ben de başarısız zamparalık hikayemi anlatmak istemiyorum. Böyle abuk subuk konuşuyorum. Yani bir tane daha öğretin kardeşim falan. Bir iki akor öğretin diye feveran ediyorum. Mesut dedi ki, sonunda abicim gitarda akor sayısı seninle sandığın kadar çok değildir dedi. Yok ya dedim. Tabii dedi ayrıca bu öğrendiği üç akorla üç yüz tane parça olurdu. Yok ya ben onu da o zaman öğrendim. Hatta dedi hiç parmağını basmayarak gitarın doğru dürüst akor edilmişse altı tele birden şöyle drilling yaptığında bu da bir akor parfedir dedi. Yok ya hiç basmadan daha akor oluyor, En kolay akor. Nasrettin Hoca akor. Ben bunu da öğrendim ya. Baktım bunlarda bana fayda yok. Öğrendiğim Antuan'ın şarkısının izinden giderek öğrendiğim üç buçuk akorla ilk bestemi yaptım. Bir gün bir kıza ikinci parça olarak çalmak üzere. Fakat o zamandan bu zamana aşağı yukarı 30 yıla yakın zaman geçti. Hiç böyle bir durum olmadı benim hayatımda. Bir kız da bana şu gitarı al da bana ikinci parçanı çal demedi. Birinciyi soran da olmadı. Öyle boku bokuna bestelenmiş oldum. Söyledim ki ileride bir gün bir oyuna yerleştiririm, bir televizyon programına bir yerde değerlendiririm ben o parçamı dedim. Hiçbirine uymadı. Öyle sivri biber gibi alakasızca benim gitardaki ilk bestem olarak kala kaldı. Kırk ambar açılırken dedim ki abicim ben bunu burada çalacağım. Ukdu olarak içimde kaldı. Müzisyen arkadaşlarımla çalıştık. Zaten onlar için kolay oldu. Çünkü Antoine'ın parçasından çok farklı değil onlar için. Aynı şeyleri çalıyorlar onlar. Şimdi maalesef arkadaşlarım size bu şarkıyı burada. Evet evet. Evet. Evet, evet çalıyoruz. Bir gün beni bir gün beni soracaksın. Bir gün beni bir gün beni soracaksın. Şimdi çıktı şimdi çıktı diyecekler. Şimdi çıktı şimdi çıktı diyecekler. Sen Beyhude, geleceksin sen Beyhude. Sen Beyhude, koşacaksın sen Beyhude. Ya. Bir gün beni soracaksın, bir gün beni, bir gün beni soracaksın. Gelmiyor ki, gelmiyor ki diyecekler. Gelmiyor ki, gelmiyor ki diyecekler. Sen beyhude yanacaksın, sen beyhude, sen beyhude yanacaksın, sen beyhude. Soracaksın. Bir gün beni bir gün beni soracaksın. Herkes birden herkes birden susacaklar. Herkes birden herkes birden susacaklar. Sen anlamsız bakacaksın. Sen anlamsız sen anlamsız bakacaksın. Sen anlamsız. Bir gün beni bir gün beni soracaksın. Bir gün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 Genelde bu akşam şarkılara pek alkış olmadı. Bu şarkıya beklemedik bir alkış var, bu da yanlış. Çünkü şarkının sonu burası değil. Bu akşam bir yanlışlıklar içinde gidiyoruz. Bu şarkının sonu yok aslında. Ben bunu beslediğimde Galatasaray Atakhanesi'nde bir gün bir kıza çalarım diye... ...saatlerce kendi kendime çaldığım için 8 saat falan çalıyorum ben bunu devam. Bir gün beni bir gün beni? Müzisyen arkadaşlarla prova ederken burada dediler ki abicim bunun sonu yok mu? O ana kadar da ben hiç düşünmemişim bir sonu olması gerektiğini. E, bilmem istediğiniz bir yerde bitirelim dedim. Hayır hani yani bir noktası falan yok mu dediler. Hani dedim hepimiz birden dördümüz aynı anda rank diye bitirsek çok etkileyici bir final olmaz mı dedim. Onlar dudak büktüler. Halbuki bu akşam mesela beraber bitirdik. Her akşam öyle olmuyor. Ben çok etkileniyorum birlikte bitirdiğimizde. <gülüyor> Tabii benim için müthiş bir final oluyor. yani. Onlar üçü zaten zaman birlikte bitiriyorlar da. Kimi geceler mesela ben tam şarkıyı bitiriyorum. Şöyle bir selam vereceğim sırada orkestra da, da da da di da da dum diye bir şey var. Daha bitmemiş siktir. Böyle ben boşlukta kalıyorum. Kimi zaman da onlar bitiriyorlar. Tıs yapıyorlar. Ben Bende hala daha şurası var. Böyle bir durum oluyor. Beraber bitirdiğimizde ben çok mutlu oluyorum. Pek beğenmediler fakat böyle bir final olarak yaptık bunu. E, bu 40 Ambar'da dinlediğiniz şarkılar, başka bir yerde dinlemediğiniz şarkılar, bizim tiyatro şarkıları dediğimiz şarkılar, bir kısmını ben besliyorlarım, bir kısmını müzisyen arkadaşlarım besliyorlar. Başta Alper Maral olmak üzere, piyanist kardeşimiz. Bunlar tiyatro şarkıları. Bu dıngırtıları beslenerken, ...ben bir müzisyenlik iddiasıyla bestelemiyorum... ...çünkü tiyatro şarkılarını biz öbür şarkılardan ayırıyoruz... ...tiyatro şarkılarının hiçbir zaman klibi çekilmez... ...bu şarkılar Eurovizyon'a katılmaz... Bu şarkılar bir kasetin başında bulunarak o kasetin satılmasını sağlamaz. Diyatroda biz bir laf söyleriz, müzik de onun arkasındaki dıngırtıdır diye düşünüyorum. Eğer bu dıngırtı hoş bir dıngırtıysa ne ala, eğer dıngırtı uymuyorsa, biz dıngırtıyla hiç ilgilenmeden lafımızı güzel söylemeye bakarız. Bir laf söylüyoruz, bu anlamda iddiasız şarkılar, laf anlatan şarkılar. Ancak bu dıngırtılar kulağınıza müzik gibi geliyorsa, bu akşam dinledikleriniz, benim beslerim bir kısmı. Müzik gibi geliyorsa benim dıngırtılar. Çok değerli müzisyen arkadaşlarım yüzünden. Onlar onu ne yapıp yapıp sanki müzikmiş gibi bir hale getiriyorlar. Şimdi sizlere bu çok değerli arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Davulda en genç kalasaylı kardeşimiz Hasan oldu Alkışlıyoruz Hasan'ı. Hasan Davulda son kuşak. Hasan'dan sonraki kuşaktan davulcu çıkmayacak çünkü bunun makinası icat edildi bütün otobanında falan çalan o sürücü şarkıcıların da var makinaları burada bir düğmeleri var, bir basıyorlar. zım da da da, pampa da küf. da Ne isterseniz yapıyor makine. Hatta bu ritim basmanın yanında arada o ritim içinde kapı sesi, kuş sesi, cam kırılma sesi, klakson falan gibi şeyler de ilave edebiliyorsunuz tamamen programlanmış vaziyette. Ancak bir Hasan'la inanıyoruz ve direniyoruz ki bir şeye insan eli değdiği zaman makineninkinden çok daha farklı ve sanatsal oluyor Hasan'ın çaldığını ben makineninkinden çok. ...çok daha insanca ve çok daha ustaca buluyorum. Biz bu konuda hasanla direniyoruz. Klarnet'te çok başka bir değerli arkadaşımız var. Selim Sesler, alkışlıyoruz Selim Sesler'i. <gülüyor> Selim Sesler, Türkiye'nin sayılı uzman doktor, usta klarnetçilerinden biri. O da diğer uzman doktor klarnetçiler gibi. Kasımpaşa Filharmoni ekolünden ekolünden geliyor. Klernet'te en önemli dünya ekollerinden biri de Paşa filarmoni ekolüdür. Bu Kasımpaşalılar doğduklarında 3-4 ay kadar bir veron takılıyorlar. 5. ay klarnete geçiyorlar. 6. ayda da senfonik olarak çalmaya başlıyorlar. Böyle bir özellikleri var. Selim Sesler dönem dönem tiyatromuzda çalışıyor. Dönem dönem kötü yola düşüyor. Diyoruz ona gazinoya gidiyor. Bu televizyonda gördüğünüz saçı yapılmış, başı yapılmış, kaşı yapılmış, göz yapılmış, burun yapılmış, meme yapılmış, kıç yapılmış da ses yapılması unutulmuş. Az hanımlarının arkasında klarneti kadının kulağına sokmak kaydıyla birinci klarnet olarak çalıyor Selim. E hatta Selim klarneti kadının kulağına sokmazsa kadının söyleme durumu da yok. Ancak öyle sesi alabiliyor. Buna rağmen o hassolist kadın şarkının ortasında müzikte olmayan bir gag sesi çıkarmayı başardığında da Selim aynı maharette klarnetten aynı anda aynı sesi çıkarmayı başarıyor. Böylece Selim ve kadın doğru arkadaş alan 30 kişilik orkestra yanlış oluyorlar. Bu anlamda ...Selim Astrolis yapıyor. Ee, biz Selim'i bu yıl gemiye kapattık. Seyirci Seyir Defteri'nde ve Kırkambar'da alt kat üst kat burada gecede altı saat çalışıyor. Kötü yola düşme vakti olmadığı için siz de bu yıl fark etmişsinizdir ki... ...yeni çıkan Astrolis falan yok klasik Türk müziği olarak. Bayağı bir frenleme oldu Selim'in buraya kapatılması. Seneye de hiçbir yere göndermeyeceğiz. Bu Astrolis'ler konusunda belki de kapanabilir. Ee, piyanoda çok değerli başka bir kardeşimiz var. Tiyatromuzun harika çocuğu Alper Maral. Alkışlıyoruz. Alper, adamların gelmiş galiba. Alper'in adamları mısınız? Benim de vardı şurada adamlarım ama gittiler. <gülüyor> en adamlarım onlardı benim de. Adam benimle aynı derecede konuştu bu akşam. Efendim? Teşekkür ederim de onlar çok özeldi. Siz oradan göremediniz onu. Seyircinin dışındaki bağlantısız bey değil mi orada? Evet. Tek başına akşamı. Hayır onlar bir yanlışlıktı bu akşam. Kızlar konuyla ilgiliydi. Kızlar bir yere gidelim demişler. O dallamaların arabaları var herhalde. Anahtarlıkları çevirerek Fenerbahçe'ye gidelim demişler. Fenerbahçe'ye gidelim derken şurada ağaçların dibi arabayı bir yere çekecekler falan bir ırza tecavüz hikayesi söz konusu. Başından beri izliyorum fakat bu akşam video kaydı yapılıyor falan diye başından beri onlara takılmamaya uğraşıyorum. Çünkü biz bundan 70 tane yaptık bu akşam kaydedildiği için tarihe bu akşamın bandı kalacak. Halbuki bu akşam kadar boktan bir masa hiç olmamıştı. Ben de onlara bulaşmamaya uğraşıyorum. Fakat tarihe geçmekte kararlı inekler ee, <gülüyor> engel olamadık yani. Devamlı kız bana bakmak istiyor, kız bana bakıyor diye... O da bana sinirleniyor. <gülüyor> Buraya gelmek istememiş ki. kızım inciklamaya gelmiş. Durum da çok müsait değil. Bu inek de devamlı konuşuyor. Bir de onu rahatsız ediyorum falan. Böyle bir durum oldu. Neyse bir kavga çıktı sonunda gittiler işte son hikaye sırasında. Bir şansımız var. Videoda da montaj diye bir bok var. O ibninin orasını aşırt diye <gülüyor> atacağız montajda. <gülüyor> Tamamen arkadaşlar, şu alkışlayan beyden bir ayrıntı falan alın. O ibnelerin arasını kestiğimizde beyefendinin alkışıyla haşır diye 20 dakika atacağız. Zaten onlar masaya bu kadar uzun da sürmüyordu. Biz atacağımız yerleri düşünerek bu akşam biraz laf uzattık. <gülüyor> Alper Maral'ı takdim ediyorduk. Alper Maral tiyatromuzun harika çocuğu, harika çocukluğu. Yalnız harika bir piyanist olmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda bu benim dıngırtıları, o sürüklü dıngırtıları birdenbire senfonik hale getirebilme özelliği var Alper'in. Birdenbire piyano partisyonu yazıyor, nefesli partisyon yazıyor, vurgulu partisyon yazıyor. Aralarında çalmaya başlıyorlar. Tiyatroya geliyorum. Çok güzel bir şey çalışıyor orkestra. Bir şey çalıyor. ulan ne güzel parça. Nedir bu diyorum? Abi sizin şarkı işte biraz toparladık çalışıyoruz diyorlar. Ben birdenbire kendimi Hazreti Beethoven gibi hissediyorum. ...ben mi bestelemişim lan bunu, helal olsun bana bu yollar diyorum, öyle bir çok mutlu oluyorum. Şimdi yalnız bu besteleri ben onlara zaman zaman çalmamız gerektiğinden bir hafta önce bir osuruk kaset biçiminde veriyorum. Zaman zaman üç gün önce veriyorum, zaman zaman sabahleyin veriyorum, akşam alper çalıyoruz bunu diyorum öyle bir hale geldi ki artık antraktı aklıma bir şey geliyor. İkinci bölümde şunu çalalım mı diyorum. onlara rank, rank rank gösteriyorum. Saçları dimdik oluyor. Müzisyenler bu durumu çok sevmiyorlar. Bir parçayı çalışıp, e, hazmedip onun keyfini çıkararak çalmayı seviyorlar. Ama ben onları böyle devamlı boktan durumlarda bırakıyorum. Çünkü ben muntazaman yaratmama engel olamıyorum. Böyle bir durumum var benim. Yaratırken, yaratılmış bir şeyin yaratılışı sırasında da yaratılsın geliyor falan. Böyle boktan bir durum var. Devamlı e, yaratma nezlesi gibi bir durum var bende. İselli de denilebilir. Yani nereden yarattığınıza bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durum oluyor. Burası açılırken dediler ki arkadaşlar, abi orkestranın bir ismi olmayacak mı? Tabii olacak abicim. İsterseniz davulun üstüne de yazabiliriz. Burası bir gecet yapması. Bir orkestrası var. Orta bir aileyiz ama burada başka bir konum var. Bizim zaten bir ismimiz var. Yıllardır sizden gizli tutuyoruz dediler. Nedir dedim. Öyle davulun üstüne kadar yazılacak kadar terbiyeli bir şey değil. Evet. Siz bu besteleri bize artık o kadar geç vermeye başladınız ki. Biz hepidir kendi aramızda gruba grup yumurta götün dışında ismini verdik zaten dediler. <gülüyor> Ve sonradan bu faş oldu. Kendi aralarında işte sahneye saniye de grup yumurta götün dışında diye Bir, iki, üç, bazı el çırpma numaraları falan var. Uğur numaraları var. Şimdi grup yumurta götün dışındayla size son bir şarkı çalıyorum. Bu şarkıyla da bestekarlık hayatıma veda ediyorum. Düşündüm ki bu yaştan sonra benim hayatta yapılacak başka işlerim var. Üstelik benim bu yapmaya uğraştığım şeyi de çok iyi yapan insanlar var artık. Başta benim Müzisyen arkadaşlarım. Grup yumurta götünün dışında olmak üzere. Onlar da tiyatro şarkısında uzman doktor oldular. Şimdi onlarla son bir şarkı çalarak müziğe veda ediyorum. Bu biraz Kayağı'nın besleyi bırakması gibi bir şey falan yani. Sonra bir gün çalarsan niye çalıyorsun hani öyle demiştin demek gerekmiyor. Bunun hesabını önce Kayağı'na sorarsınız. O öyle mi? O olmadan da yapıyor. O da yapmadan duramayanlardan. Niye son dedi ben onu anlamıyorum. Öyle mi? Ölüyorum gelin beni dinleyin. Falan gibi. Yarın öleceğim bu gece son gece. İyi bir numaradır aslında. Böyle karı tavlayanlar da vardır. Yarın ölüyorum bu akşam ne olacaksa olsun. Belki de o çocuk kızlara öyle dedi. Kızlar gitmiyordu Sonunda gittiler. Bu şarkı... Denizci tiyatrojiler için yapılmış bir şarkı. Zeyyaz Selimoğlu'nun bir satırından hareketli yapılmış bir şarkı. Türk Cumhuriyet dönemi hikayeciliğinin en önemli hikayecilerinden biri Zeyyaz Selimoğlu'dur Türk edebiyatında. Ancak Zeyyaz Selimoğlu çok alçak yönlü bir yazar olarak kendini evde saklamayı becermiş bir yazar. Pek tanınmayan bir yazar. Bu işle ilgili olanların tanıdığı bir yazar. Ama Türk Cumhuriyet döneminde, Türk edebiyatında en önemli denizci hikayelerini Zeyyaz Selimoğlu yazmıştır. Bunlardan bir tanesinin bir yerinde diyor ki, Gökyüzünde uçarken gördüğünüz her martı ölmüş bir denizcinin ruhunu taşıyor. Biz kuru çeşmeye demir atıp denizci tiyatrocu olduğumuzdan beri başta Mustafa Martı olmak üzere bazı martılarda ölmüş tiyatrocuların ruhunu taşıyorlar. Ben bu martılardan giderek Zeya Selimoğlu'nun bu satırından giderek denizci tiyatrocular için bir son şarkı yaptım. Şimdi grup yumurta göçünün dışında ile size icra ediyoruz efendim. <Gülüyor> Benim karra batacak patatjack gemim mi var karra tenizde patatjack mi var sanki beni her gece yatacak yerim mi var benim sanki her gece yatacak yerim mi var benim sanki bankada hesabıcarim mi var benim sanki bankada hesabı mi var beni böyle sevecek serseri yarı mi var beni böyle sevecek serseri ser mi var alsam dünyadan bana karı canım var. Demir alsam dünyadan bana karı canım var. Benim sanki bir yerde belirli işim mi var. Benim sanki bir yerde belirli işim mi var. Ne iş olsa yaparım şokere benim var. Şansa yaparım, çok yerlerim var. Bir de şen seymederdim, derdim ona nasıl maz? Eser sorumusuz cana, çok muhalef rüzgarlar. Niman bir umuttur, yoksa burada aşk mı var? Her liman bir umuttur, yoksa burada aşk mı var? Benim aşkım soyuttur, her limanda başka yar. Benim aşkım soyuttur, her limanda başka yar. Dalgalanma lan gönlü, dalga kırar sert olur. Dalgalanma lan gönlü, dalga kırar sert olur. Bir düşünseydim derdimi, derdim umman asılmazdı. Eser sorumuz canan, çok bir rüzgarlar kalınca geceyle gece rüzgar sert olur tek kalınca geceler gece rüzgar sert olur bir düşün sevem ederdimi dalga dalga dert olur bir düşün sevelerdimi dalga dalga dert olur çok düşünmek hoş değil, gıcık kapan çok olur. Çok düşünmek hoş değil, vicd kapak çok olur. Çok düşünse yam eder Çok düşünmek suç olur. Çok düşünse mi derdim? Çok düşünmek suçu olur. Sanki beni her gece yatacak yerim mi var, benim sanki her gece yatacak yerim mi var, benim sanki bankada hesabı çare mi var, benim sanki bankada hesabı çare mi var beni böyle sevecek serserilerim mi var beni böyle sevecek serserilerim mi var teşekkür ediyoruz efendim çok teşekkür ediyoruz sağ olun çok teşekkür ediyoruz Lafı uzattık, sizleri beklettik ama ben uzatmadım. O çüküne konuşan çocuklar masası biraz uzattılar. Ee, bu kırk benim manyaklıklarımdan biri olarak e, su yüzüne çıktı. Bana hayatta manyak mı sunan sen diyen çok oldu. Manyak sözcüğü de biliyorsunuz dilimizde yanlış kullanılan kökü dışarıda sözcüklerden biri. Bizim dilimizde küfür olarak kullanılıyor aslında öyle bir şey değil. Latin köklü, mani sözcüğünden geliyor. Bir şeye gerektiğinde daha fazla düşkünlük anlamında Türkçe'ye çevrilebilir. Yani örneğin dili gibi pul biriktiriyorsanız pul manyaksınız. Sakıp Sabancı gibi gece sabaha kadar paralarınızı sayıyorsanız para manyaksınız. Yahut da sabahın eliniz çükünüzde uyanıyor ve gün boyu hayata el çük mesafesi sıfır olarak devam ediyorsanız seksi o manyaksınız. Ama bu bir ruh hastalığı, bir sinir hastalığı değil. Öyle bir durum değil yani. Bir ruh hastası örneğin iki kere ikinin beş ettiğine kesin kez inanır. O öyle bir tiptir. Bir sinir hastası iki kere ikinin dört ettiğini bilir, ona sinirlenir. Evet. Bende her iki durum bir arada olduğu için benim böyle ruh ve sinir hastalıkları klinik bir durumum var. Bu anlamda bağlansalı bir doktorum da var. Zaman zaman gidip e, e, içimi döküyorum. O da süje olarak beni ilginç buluyor, dinliyor, kaydediyor, banda alıyor falan. E, fakat ben ne zaman hangi derdimi anlatsam bana tek yanıt olarak içkiyi kesti. Ulan doktor ne ilgisi var? Ben ne diyorum, tamburam ne anüs? Ben onu anlatmıyorum ki. Başka bir şey anlayamıyorum. Hayır hayır işkiyi kes. Ne desem işkiyi kes. Şimdi doktordur gidiyorum. Dediğini yapmayacaksam niye gidiyorum gibi bir ikilem içinde uygulamaya koyuyorum, işkiyi kesiyorum. Ve fakat işkiyi kestiğimde de ben de daha önce sinirlenmediğim şeylere sinir baş gösteriyor. Örneğin günü 24 saat oluşu, haftanın 7 güne bölünüşü, 8. güne salakça pazarsı adı altında yeni bir hafta adı verilişi, ikiz kenarı üçgenlerin yalnızca iki kenarı olabilişi falan gibi daha önce hiç sinirlenmediğim şeylere sinirlenmeye başlıyorum. Doktora bu durumu anlattım. O zaman senin için çare grup terapisi abicim dedi. Yaman ya dedim saçmalama grup terapisi, meditasyon, transandantel falan nefret ederim ben öyle şeylerden. Bir kere gittim bir seans meditasyon, transandantel merakımdan en arkada duruyorum. Dördüncü dakikada beni dışarı attılar. Çıkın çıkın siz oradayken biz de yapamıyoruz dedi. Ben orada durarak onlara ne yapıyorsam, onların yapışına engel olur bir elektrik veriyormuşum. Beni dışarı attılar. Doktora bunu anlattım. Öyle demiyorum ki abi şimdi dedi. Sen bir yerde çıkıp konuşsan, iki üç saatte konuşsan, uçarak açara da konuşsan dinleyen bulunuyor. O zaman çık akşamları bir yerde, konuş senin için terapi olur dedi. Bu anlamda da bu gece tiyatrosu biraz doktorumun tavsiyesiyle, evet benim için tedavi olarak düşünüldü. Evet sağ olun bu grup terapisine, arkadaşlarımla birlikte, benimle bu grup terapisine katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler burayı severseniz, burası bir gece tiyatrosu olacak, böyle bir gece tiyatrosu olacak. Eğer sizler bunu sevmezseniz, burası... O anahtar sallayan çocukların gittiği alışverişler gelmiş herhangi varlardan biri olacak. Teşekkür ederiz. Bir daha görüşürüz.